1232 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in ve Ebu Bekir'in ezan okunmayan kabilelerle savaşılmasını emretmesi, Hazreti Peygamber, Halit bin Said bin As'ı Yemen'e göndererek, bir köyün yanından geçtiğinde eğer ezanı işitmezsen onları esir et dedi, o da Beni Zübeyd kabilesinin yanından geçti, ezanı duymadığından onları esir aldı, fakat Am bin Madikerb gelip onlar hakkında Halit'e rica etti, Halit de onları affetti.